Değerli izleyenler, Diyanet TV'den Düşüncenin Özü Programı'ndan hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam tasavvufi terbiyede nefis konusunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden doktora öğretim üyesi Betül Başlı Saylan hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, sefa buldum sayın hocam. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Sizler de afiyetlisiniz inşallah. Çok şükür. Hocam uzaklardan, Trabzon'dan davetimize icabet ettiniz. Geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Fırsat verdiğiniz için selamlar getirdim. Aleyküm kimselam diyoruz. Hocam aslında burada nefis konusunu konuşacağız dedik tasavvufi terbiyede. E, tabii esasında asıl amacımız insanı konuşmak, insanı anlamaya çalışmak. Eyvallah. Bu da zaten insanı anlamak, insanı tanımak için onu çeşitli yönleriyle incelemişlerdir ve burada insanın bir bedeni boyutu yani bedeni fiziki boyutu, bir ruhi manevi boyutu, bir de nefsi psikoloji boyutu var. Biz bugün bu nefsi boyutunu sizinle inşallah anlamaya çalışacağız evet. ve hemen ben ilk önce nefis konusundan başlamak istiyorum, tanımıyla başlamak istiyorum. Nefis ne manaya gelmektedir ve Kur'an-ı Kerim bize nefsi nasıl anlatmaktadır? Eyvallah hocam. Besmele ile başlayalım. Hocam nefis dediğimiz zaman en genel mahiyetiyle biz onu insanın kötülüğü, sürekli kötülüğü emreden bir mekanizması, bir uzvu gibi görürüz. Oysa başka manalara da gelmekte. Sözlük anlamı olarak cevher, azamet Kişi, kişinin kendisine de işaret eden manaları var. Ee, Tabi en geniş anlamlarını Kuran-ı Kerim'de buluyoruz biz. Ee, ne manaya geldiğini Kuran-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Mesela Kuran-ı Kerim'de Allahu Teala kendisinden bahsederken nefs ifadesini kullanmıştır. Ali İmran Suresi 28. ayette Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor ifadesi geçerken ayette nefs ifadesi geçer. Bunun haricinde beden olarak insandan bahsederken, ruhtan bahsederken ya da ruh-beden bütünlüğü yani kul olarak insandan bahsederken de nefs ifadesine rastlıyoruz. Mesela vakitleri geldiğinde insanları öldüren, nefisleri öldüren Allah-u Teala'dır ifadesi geçiyor. Zümer suresi 42. ayette insanları vefat ettirir. Burada ruh için kullanılmış olan bir ifade. Nefs ifadesi çok yakından bildiğimiz bütün nefisler ölümü tadacaktır ifadesinde beden için kullanılmış. Bakara suresinin 286. ayetinde de allah Teala hiçbir kimseyi kaldıramayacağı bir şeyle mükellef tutmaz mealindeki ayette de yine la yükellifullahu nefsen illa vüsahe. Burada ruh artı beden yani insandan, kul olarak insandan bahsediyoruz. Bu, bu kavramlar hep nefs ifadesiyle karşılığını bulmuş. Nefs ifadesi kullanılmış. Bunun haricinde mesela Yusuf suresinde geçer. Kalp kavramıyla geçer. Yusuf 77'de. Yusuf onlara belli etmek sizin içinden şöyle geçirdi bölümünde ayetin içinden kısmı, içinden kavramı nefsle tanımlanmıştır. Gönül, e, kalp, kalp. Akl, e, aklından belki de yani o manada kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte e, Tevbe suresi 128'de de andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, o da çok meşhur bir ayettir, sizin aranızdan, sizin cinsinizden e, ifadesi geçerken de yine bu e, kavram, Nefsle tanımlanmış. Tabii çok bilinen, bizim hemen aklımıza gelen e, haliyle de Yusuf suresi 53. ayette yine de ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefs Rabbimin dileği olmadıkça, Rabbim dilemedikçe sürekli kötülüğü emreder diye Yusuf suresinde açıklandığını görüyoruz. Bu hepimizin ilk etapta anladığı Anlamdaki nefs nefsi olarak emmari. geçmekte, nefsi emmari olarak geçmekte ama bunun haricinde allah Teala kendinden bahsederken, kullarına hitap ederken, kullarının çeşitli yönleriyle onlardan bahsederken, ruh olarak, beden olarak, gönül olarak bahsederken nefs ifadesini kullanıyor. Çok derinlikli bir kavram olduğunu evet. söylemek mümkün. Evet hocam İmam Gazali de zannedersem. Yani nefis, akıl, ruh ve kalbi aynı anlamda kullanılıyor. Evet, tabi bunlarda bir takım mertebelere ayrılıyor zannedersem. Evet bazı ee, mutasavvıflarda mertebe mertebe ilerleyen bazıları hepsi birbirinden farklı olarak ele alarak kabul ediyorlar. Nefsi ayrı aklı ayrı. Ee, bazıları da insanın tekamül derecelerine göre vardığı noktalar olarak değerlendiriyorlar. Bakış açısı farklı. Evet tabi bulunduğu mertebeye göre farklı bir isim evet. alabiliyor. Sayın hocam nefsi daha iyi anlayabilmek için biraz da Peygamber sallallahu aleyhi Efendimizin hadis-i şeriflerine bakalım isterseniz. Orada da çünkü nefisle ilgili bize nefsi tanıtan pek çok hadis-i şerif var. Eyvallah. Benim hemen aklıma Efendimizin bir duası geliyor. Nefsin şerrinden Allah'a sığındığı duası, Eyvallah. bizlere tavsiye Eyvallah. ettiği duası. Eyvallah. Neler söylersiniz, nasıl geçiyor hadislerde nefis ee, kavramı? Efendimizden gelen rivayetlerde Efendimiz hem bize nefsi tanıtmış, hem onun çok tehlikeli olduğundan bahsetmiş. Yani insanların dikkatini çekmiş ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini de anlatmış bizlere. Gelen rivayetlerden biz bu neticeye ulaşıyoruz. Nefsi tanıtırken öncelikle sahabenin de dikkatini çektiğini görüyoruz nefs konusunda. Mesela bir eee gazve dönüşünde sahabeye zaferle dönülen bir gazve dönüşünde sahabeye diyor ki şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Bu tabii ki sahabeye çok çarpıcı geliyor. Çünkü işte İslam ordusunu zaferle dönülen bir savaş. Bundan daha büyük bir cihat ne olabilir ki diye Efendimiz'e sorduklarında o da diyor ki asıl cihat kişinin kendi içinde bulunan nefsiyle yaptığı cihattır. Başka bir rivayette de mücahit nefsiyle cihat edendir diye de bunu desteklediğini görüyoruz. Efendimiz bu noktada kişinin içindeki ona en yakın, en derinde ve en anlaşılması zor, tabiri caizse sinsi olarak e, en yakın düşmanına işaret ediyor ve bununla cihat edilmesi gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte efendimizin başka bir rivayetinde şuna rastlıyoruz. Diyor ki nefsin senin bineğindir. Ona hoş davran, eziyet etme. Şimdi bu rivayetten de anlıyoruz ki şimdi nefs dediğimizde hani düşman olarak tanımladık bir önceki rivayette ya da Kur'an-ı Kerim'de ben nefsimi temize çıkarmıyorum diyen bir peygamberden bahsediyoruz. Ama bu rivayette de anlıyoruz ki kişinin nefsinin olması aslında ayıp bir şey değil. Noksan bir durum da değil. Bu tabii bir şey. Ve biz inanıyoruz ki aslında her doğan, her yaratılan fıtrat üzere yaratılıyor. En güzel şekilde, en mükemmel haliyle yaratılıyor. Sonrasındaki faktörler, yani nefs faktörü, şeytan faktörü, aldığı eğitim, ahile ortamı, cahilliği, bilgisizliği bir takım konulardaki onu farklı yönlere yöneltebiliyor, kişiyi farklı yönlere yöneltebiliyor. Şimdi buradaki cahillik konusunu da şöyle açıklamak lazım. Yani burada aslında alim ve arif ayrımını yapmak gerekiyor. Yani e, medreseler bitirmiş, icazet almış, okullardan mezun olmuş diploma sahibi bir kişiyi alim olarak tanımlayabiliriz ama belki irfandan haberdar olmayabilir. Bununla birlikte mektep medrese görmeyen kişiler de irfan ehli olabilirler. İlimleri yetersiz olabilir. Dolayısıyla bu noktada yani kişinin fıtrat üzere doğup da sonrasında onu sevk ettiği faktörler arasındaki cahillik bu hani fizik, matematik ya da başka şeylerin cahilliği değil. Bu e, dini kültür, dini bilgi, e, hikmetler, e, muhatap olduğumuz kanunların alt metinlerindeki e, hikmetleri bilmemekten kaynaklanan bir eksiklik ve cahillik olarak tanımlamamız mümkün diyebilirim. Yine başka bir rivayet aklımıza geliyor Efendimizin, e, Efendimiz'den bize ulaşan rivayetler arasında. Efendimiz diyor ki güçlü pehlivan güreşte rakibinin sırtını yere getiren değil öfke anında nefsine hakim olabilendir. Ee, şimdi tabii insanlar farklı farklı özelliklerle donanarak dünyaya geliyorlar. Bazı insanlar tabiatları gereği öfke kontrolünün zayıf olduğu insanlar olabilir. Sert mizaçlı, çabuk sinirlenen, kendini kontrol edemeyen insanlar olabilir. Aslına bakarsanız yani bir Müslüman tipinde bunun tamamen olmaması, yani haksızlık karşısında susan bir Müslüman tipi ya da hakkını savunamayan, miskin, tembel bir Müslüman tipi de çok... E, Makbul bir şey değil, makbul bir kimlik değil. Dolayısıyla bunun aslında ayarlanması gerekiyor. Ve biz bunun en çarpıcı örneğini İslam tarihinde Hazreti Ömer'le görüyoruz. Biliyorsunuz Hazreti Ömer Müslüman olduğu için kız, kardeşini, kız kardeşine savaş açacak kadar celaletli, öfke kontrolü olmayan biri İslam'la şereflenmeden önce. Fakat İslam'la şereflendikten sonra bu özelliklerini, İslam'ın hayrını kanalize edebiliyor ve biz Hazreti Ömer tabiatlı dediğimiz zaman adaletten bahsediyoruz. Haklının yanında duran, haksızın karşısında duran ihtiyaç anlarında da e, fakir Müslümanlara, e, ümmete sırtında un çuvalıyla yiyecek taşıyacak kadar merhametli bir Hazreti Ömer e, profilinden bahsediyoruz. Dolayısıyla kişinin ilgilenmesi, ati itibariyle taşımış olduğu özellikler kanalize edilerek daha Kamil daha olgun dengeli. bir Evet dengeli bir hayat sürmek mümkün Zannedersem bunu yapabilmek için insanın biraz da kendini bilmesi gerekiyor, Eyvallah. kendisini doğru, tanıması gerekiyor. O yüzden çok güzel bir söz vardır hepimiz biliriz, eyvallah. men arefe nefsehu fakat arefe rabbehu sözünü biliriz. Yani nefsini bilen Rabbini bilir diye meşhur olan bir söz. Eyvallah. Bu sözü İmam Gazali şöyle der aslında insanın der kendini bilmesi Rabbini bilmesinden önce gelir. Dolayısıyla aslında insanın o dengeli dediğimiz hayat yolunda dengeli bir şekilde gidebilmesi için burada insanın kendini bilmesi çok önem taşıyor. İnsan kendini nasıl bilebilir? Kendini bilerek Rabbini nasıl bilir? Bunun üzerinden gidelim isterseniz. Eyvallah. Bu çok meşhur bir söz hocam. Hatta birçok kaynakta bu rivayet olarak, hadis metni olarak geçer ama sıhhati tartışmalıdır. Bununla birlikte birçok şey noktada da karşımıza şunu çıkarır. Yani Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki şöyle bildirilmiş. Yani allah Teala iki cihanı, dünyayı ve ahireti beni Adem için, insanoğlu için yaratmıştır. İnsanoğlunu da kendisini bilmesi, tanıması, en güzel şekilde kulluk edebilmesi için dünyaya göndermiştir. Mülk Suresi'nde geçiyor biliyorsunuz ki hanginiz daha güzel tavır sergileyeceksiniz diye ölüm ve hayat yaratıldı. Dünya ve ahiret var. Ee, ve Kur'an-ı Kerim bize sık sık tefekkürden bahseder. Tefekküre işaret eden ayetler vardır. Ama genel... Ee, anlamda tefekkürden bahsedildiğinde bizim aklımıza hep e, zahire bakarak, alemdeki hakkın işaretlerine bakarak, onun keremini gözleyerek, cömertliğini görerek, nimetlerine bakarak hakkı ulaşmayı anlarız tefekkür dendiği zaman. Oysa biz bu ifadeden anlıyoruz ki insan kendi içine yapmış olduğu yolculuk neticesinde de Rabbine ulaşabilir. Bu nasıl olabilir? Mesela Ebul Abbas Mursi 13. yüzyıla ait olan bir tasavvuf büyüğüdür. O bu söz hakkında şöyle bir yorumda bulunuyor. Diyor ki yani kişi kendini bildiğinde Rabbini bilir. Ama diyor kişi kendini acziyetle bilirse, noksanlıkla bilirse, fanilikle bilirse, e, acziyetle bilirse ve bunun mukabilinde de hakkı mutlak kerem sahibi, mutlak vücut sahibi, baki olan mut olarak tanırsa bize verilen bütün nimet ve özelliklerin onun katından gönderilmiş birer cüz olduğunu idrak ederse ki mesela biz diyoruz bunun cüz'i irade. Külli irade sahibi çünkü Allah Teala. Onların onun katından birer parçacık, birer cüz olduğunu idrak ederse kendisinin fani hakkın baki olduğunu İdrak ederse işte diyor o şekilde kendini bilen nefis, kendini bilen kişi böbürlenmekten, kibirlenmekten, şükürsüzlükten, hatsizlikten, şımarmaktan beri olur. Yani bunlardan imtina eder. Dolayısıyla da kendini bilen Rabbini bilir demek istiyor. Ankara'ya gelmişken Hacı Bayram Veli'den bir örnek vermek de lazım. Anmak evet. isterim kendisini. Bilmek ister isen seni can içre aracağını, geç canından bul anı. Sen seni bil sen seni diyor. Yani kişinin kendini bilmesi birinci adımlar. Evet, evet. Hocam şimdi gerçekten bu manevi olgunlaşma yolunda insanın kendini bilmesi, nefsini bilmesi çok önemli bir konu. Tabi bu bilmede de insanın nefsinin bir takım kendisine rahatsızlık veren bir takım yönlerinin de farkına varmasını getiriyor aslında. Evet. Ve bu noktada da nefsin terbiye edilmesi konusu önem arz ediyor ve manevi olgunlaşma da o kemalat yolu dediğimiz o tekamül sürecinde de insanın önündeki en büyük, en geldi nefistir. Ee, ben de yine bir mutasavvıfın şöyle bir sözü var. Şöyle der nefis işte bir yabani bir attır. Eee de ruhtur der. Hı hı. Eğer insan o atı ehlileştirebilirse onu istediği menzile götürür. Eyvallah. Ama e, onu eğer bunu ihmal ederse de o at onu uçurumdan e, aşağı atar e, der. Bu noktada da gerçekten nefsin terbiye edilmesi mutasavvıfların da önemli özenle üzerinde durdukları bir mevzu. Evet. E, nefis nasıl terbiye edilir? Nefis terbiyesi nedir? Oradan devam edelim Eyvallah hocam. Eyvallah hocam yani aslında biz hani nefsi öldürmek gibi de anlıyoruz ama aslında sizin de buyurduğunuz gibi Lamya hocam. Sofiler nefsin varlığını çok önemserler. Çünkü nefis insan bünyesinde tekamül eden, ilerleyen, olgunlaşan, bir yolculuğu olan belki de yegane mekanizma ya da yegane organ nasıl tanımlayacaksak artık onu dolayısıyla biz günlük dilde de çok kullanıyoruz nefsine hakim olmak nefsine e, savaş Sayf açmak olmak. sahip olmak, nefsiyle mücadele etmek falan aslında bu noktada bizim karşımıza başka bir kavram daha çıkıyor yani nefse hakim olabilmek için onunla savaşır ya da nefsine yenilmek mesela onun evet. şeyi de tersini de Hı. kullanıyoruz sabır kavramıyla da çok bağlantılı olduğunu görüyoruz yani Sufilere göre mesela nefs'i dünyaya meylettiren, günahlara iten, onu yoldan çıkaran şey yani insanı yoldan çıkaran heva ve hevesin kaynağı nefs olarak görülüyor. Nefsin tabiatı itibariyle hocam bazı özellikleri vardır. Yani ebedi olma arzusu, riyaset, baş olma arzusu, cimrilik, nankörlük nimeti görmek ama nimeti vereni görmemek, şükretmemek, nankörlük gibi bir takım özellikleri var. Tasavvuf ehli de işte bu özellikleri itibariyle ve kişiyi günahlara sevk eden, dünyaya ettiren yapısı itibariyle nefsin onunla mücadele etmeyi öngörüyorlar. Yani bu noktada kişi günahlardan kaçınarak bir takım yollar deneyerek, tasavvuf ehlinin belirlemiş olduğu yollar deneyerek e, nefsin günahlardan kaçınmasında ve terbiye olmasında ona yardımcı olma Bu noktada evet sabır bizim için çok önemli bir e, yardımcı. Unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bu süreç kişinin tek başına yönetebileceği bir süreç değil. Yani tasavvufi eğitim süreci ya da manevi eğitim süreci olarak da tanımlayabiliriz. Daha önce bu yoldan yürümüş olan, tecrübeler kazanmış olan, kalbini tasfiye etmeyi başarmış olan, nefsiyle olan mücadelesini tamamlamış olan kişilerin rehberliğinde yüründüğünde daha güvenli olacak bir yol. Mesela şu noktada bile bir kavram karmaşası yaşıyor. İnsanlar yani o heves, heva ve hevesin kaynağı nefstir dedik. Kişi kendi içine gelen o isteğin, arzunun ya da hırsın, şeyin talebin neyden geldiğini bile kestiremeyebiliyor. Mesela şeytani mi nefsani mi? Çünkü şeytan da var. Yani şeytan kavramı da var, nefs kavramı da var böyle bir durumda. Evet. Sufiler mesela bunu şu şekilde çözmüşler, sözünüzü kestim. Eğer nefsani ise ısrarla kişinin karşısına aynı istek gelir. Çünkü diyor nefs bir çocuk gibi tutturur. Hep aynı şeyi ister. Hep aynı noktadan insana yaklaşır. Ama bunlar çeşitlilik arz ediyor. İnsanın karşısına çeşit çeşit şekillerde geliyorsa bu şeytanidir. Çünkü şeytanın oyunları bitmez insanı yoldan çıkarmak için diyorlar. Böyle formülü zeytmişler. Evet. Aslında bu şeytan ve nefs arasındaki hani farkı nasıl bileceğiz onu sor, soracaktım <gülüyor> ama evet. onu siz ifade ettiniz. Eyvallah. Yine aslında yani, bu tasavvuflar mesela İbn-i Atallah İskender'i hani e, aslında nefsin şeytandan daha tehlikeli olduğunu söyler. Çünkü hani şeytan bir yaklaşır, size bir şekilde o şey yapmak ister, günah sevk etmek ister. Başaramayınca gider. Ama, Ama başka e, bir şekilde yine başka gelir. Başka şekilde <gülüyor> gelir ve hatta şunu söyler İbn Atâ Allah der ki, şeytan işte ise Ramazan ayında bağlanır. <gülüyor> Bağlanmasına rağmen eğer insanlar hala kötülük yapıyorsa bunun sebebi nefistir. Evet. Yani hani arada bir şeytan gitse bile nefis hiçbir şekilde vazgeçmiyor ve gitmiyor. Demek ki özel zamanlarda böyle Rabbimizin bereketiyle bize ihsan ettiği zamanlarda hala kendimizde bir problem görüyorsak bunu kendimizden bilip nefsani olarak düşüneceğiz. Evet aslında burada belki de bu programda izleyenlerimize söyleyebileceğimiz, verebileceğimiz mesaj aslında bir takım kötülüklerin kaynağının nefis olduğunu ve bunun için de insanın aslında kendi iç dünyasıyla, kendi iç alemiyle nefsiz. onun muhasebesine girişmesi çok önem arz ediyor. Eyvallah. Bu anlamda da zaten bu tasavvufların da en önemli konusu nefis olmuştur. Eyvallah. Ee, Eyvallah likle de nefsin teskiyesi ve kalbin tasfiyesi tasavvufun ana konusudur. Evet. Aslında budur aslında yapmak istedikleri şey. Dolayısıyla burada mutasavvıflara nefisle ilgili aslında görüşleri nelerdir? Neler söylemişlerdir? Bir de bunu dinleyelim hocam sizden. Aslında sadece tasavu tasavvuf ehli değil tasavufi eğitim sürecinde değil. Bütün ahlaki teorilerde Erdemli bir insan olmanın en temel şartlarından biri nefse hakim olarak hakim olmak olarak belirlenmiş. Geçmiş peygamberler, kanaat önderleri, efendimiz. Tasavvuf ehli hatta filozoflar bunlar hep mesela muhataplarını bu noktada ikaz etmişler. Dolayısıyla nefs çok kilit kavramlardan bir tanesi. Ee, şeyde de yani zaten e, tasavvufi eğitimde de insanın kemale ulaşma yolculuğunda çözülmesi gereken bir konu. E, Problem belki de yani eğitilmesi, ge evet. eğitilmesi gereken bir mekanizma çok e, uğraştıran da bir süreç zor çünkü ama mesela e, tasavvuf ehli az önce buyurdunuz ya çok merkezde tutmuşlar bu kavramı bu kavram etrafında müstakil eserler bile ortaya çıkmış hocam. Evet. Az önce dediniz de nefs muhasebesi e, tasavvuf literatüründe bizim elimize geçen ilk yazılı kaynak olarak değerlendirdiğimiz Haris bin Esed'in el er li Hukukillah ismindeki eseri var. Haris bin Esed'in lakabı da muhasibi yani kendi nefsiyle olan mücadelesi, nefs kavramını bu kadar çok ön planda tutmuş olması sebebiyle muhasibi hesapçı olarak anılmış ve er-riayeli hukukillah eseri sadece nefs kavramı etrafında örülmüş olan bir eser. Onun özelliklerinin terbiye edilmesi, gerekliliğinin, yani insanları nefs konusunda uyarmak maksadıyla kaleme alınmış bir eser olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz riayenin. Çok Bunu, derin tahliller de var aslında doğru, riayede. Evet, evet, Nefsin evet. işte bir takım hani bizi çeldirmeye, bizi kandırmaya Eyvallah. yönelik olarak ne gibi tuzakları var, ne gibi oyunları var? Bunlar da irdeliyor. Tavsiye edelim o arada. Eyvallah. Kendi coğrafyamızdan yine mesela Hacı Bayram Veli'yi analım. E, halifelerinden ve damadı olan Eşrefoğlu Rumi İznik'te medfundur. Onun eserlerinden biri de Müzekin Nüfustur. Yani nefislerin terbiyesi manasında Türkçeleştirebiliriz. Onda da mesela mertebe mertebe nefs terbiyesi bütün metotlarıyla okuyucuya sunulmuş olan bir eser. O da çok derinlikli Tabii Anadolu coğrafyasında çok da okunan eyvallah, halk eyvallah. tarafından. Hı -hı. Evet. Ee, mesela sadece akademik ve tasavvufi literatürde değil aşık edebiyatında da karşımıza nefs kavramı çok fazla çıkıyor. Mesela ben çok severim aşık ruhsatinin bir e, türküsü vardır. E, Mevlam kanat vermiş uçamıyorsun, şu nefsin elinden kaçamıyorsun. Ruh saati dünyadan geçemiyorsun, topraklar başına vaydeli gönül. Bu vestelenmiş de bir türküdür. ya yani İrfan türküsüdür aslında bu. Ee, yani çok tabii ki insanı derinlere daldıran sözleri var. Ama bu noktadan baktığınız zaman irfanın, e, i̇rfan'dan beslenen bir e, dörtlük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz yani. Evet hocam çok güzel söylediniz. Hocam şimdi bu manevi gelişim dedik, e, tekamül dedik e, burada nefsin mertebeleri e, karşımıza çıkıyor. Hmm. Bunu bir anlamda manevi gelişimin basamakları olarak da görebiliriz. Çünkü siz de biraz önce ifade ettiğiniz hani e, nefis aslında tekamül eden Hı -hı. ve gelişebilen bir yönü var nefsin. Ve bunda yine Kur'an-ı Kerim'de görüyoruz. Cenab-ı Hak işte Hı -hı. biz nefse fucurunu ve takvasını ilham ettik. Yani aslında Hı -hı. bununla ona iyilik ve kötülük kabiliyetini verdik diye ifade ediyor. Dolayısıyla aslında bu gelişim basamaklarında nefsin mertebelerinde nefis de aslında tekamül edilerek daha üst mertebelere çıkabiliyor. Hı -hı. Biraz daha nefsin mertebelerinden bahsedelim. Hı -hı. ve Bu mertebelerin aslında dayandığı kaynak nedir ve bu mertebeler nelerdir? Hı -hı. Oradan devam edelim hocam. Yani biz tasavvufu tabii ki insanın kemal yolculuğu olarak kabul ediyoruz. Ve nihai nokta insanı kamil yani şey olarak da bütün erdemleri bünyesinde toplayabilmiş, başka bir bakış açısına sahip olan insanlar için kullanıyoruz ama bu sürece bir anda gelinmeyeceği de aşikar. Dolayısıyla bizim karşımıza burada nefis mertebeleri meselesi çıkıyor. Nefis mertebeleri kavramı da aslında tasavvuf ehlinin Kur'an-ı Kerim'in çeşitli surelerinde ve farklı ayetlerinde geçen e, nefsin özelliklerinin anlatıldığı ayetlerden yola çıkarak gerçekleştirdikleri bir tasnif. Beşli tasnif var, yedili tasnif var. Bakış açısına ve e, şeye göre değişiyor, duruma göre değişiyor. Ama mesela nefsi emmare, nefsin en alt mertebesi. Az önce nefsin anlamlarından da bahsederken geçmiştim. Yusuf suresi 53. ayet diyor ki e, ben nefsimi temize çıkarmam çünkü nefs Rabbimin bir müdahalesi olmadıkça onun bir dilemesi olmadıkça muhakkak kötülüğü emreder. Nefs kendi şeyinde tabiatında kötülüğü emredici bir özelliğe sahip. Ama bu ilk basamakta. Emma, evet emmare aşaması. Hı hı. Sonrasında nefsi levvame geliyor. O da kıyamet suresinde ikinci ayette üzerine yemin edilen bir kavram. Yani and, e, pişman olan levvame olan nefse. Kasem olsun ki yemin ederim ki diye başlıyor. Nefsi levvamede pişman olan ve kınayan olarak isimlendiriliyor, açıklanıyor kavram olarak. Yani siz mesela nefsin emmari özelliğini fark edip kötülüklerden yüz çevirmeye çalıştıkça, ısrar ettikçe doğru yolda olmaya nefste bir gelişme söz konusu, bir ilerleme söz konusu ve kötülükler karşısında pişman olma, kötülüğe düştüğü için kendini kınama, ayıplama doğru yolu tutmaya çalışma gibi bir gelişme gösterdiği aşama olarak kabul ediliyor. Bir sonraki aşama az önce sizin bahsettiğiniz nefsi mülhime aşaması. Hocam oraya geçmeden aslında burada bir levame ile emmare arasındaki farkı bir de biraz daha açalım isterseniz. Hani emmare de farkında değil değil mi? Aslında günah işliyor ee, eyvallah, ama günah, evet, günahlarmış yani bir şekilde Farkındalığının artmadığı bir yani farkındalığının olmadığı bir seviye ama farkındalık arttıkça yaptığının yanlış olduğunu fark ettikçe ve bu yanlıştan kaçınmaya çalıştıkça gerçekleşen bir hani tırnak içinde aydınlanma diyelim bir gelişme gösteriyor nefis. Sonrasında yani bunda ısrar ettikçe yine iyilik yolu tutulmaya ısrar edildikçe bu sefer işte Şems Suresi 8. ayette geçtiği gibi nefse isyanını ve itaatini ilham İlham edene and olsun şeklinde geçiyor. Yani siz az önce demiştiniz. Fücurunu, fücurunu ve takvasını, takvasını ilham ettik. İşte bu noktaya gelebilmesi için yani iyi ile kötüyü ayırt edebilme seviyesine gelebilmesi için de bazı noktalarda ısrar edilmesi gerekiyor. Yani yaptığının yanlış olduğunun farkına varıp bir de tabii ki tevbeyle Tevbe ile beraber terk edip yerine güzellikleri yerleştirerek. Evet. Yani mesela biz kalp temizliğinden de çok bahsederiz. Hı hı. Temiz kalp, selim kalp bunlar çok önemli kavramlardır. Hı hı. Ama mesela bomboş bir kalp de çok makbul bir şey değildir. Tabiat boşluk kabul etmez çünkü. Evet kalpten kötülükleri ve günahı çıkarıp ama onun yerine iyiliklerin akış ederek güzel huylar, güzel alışkanlıklar kazanarak ısrar ederse nefs mülhime aşamasına geliyor. Yani iyi ile kötüyü ayırt edebilme aşamasına. Hazreti Ömer örneğini vermiştik. Hazreti Ömer'in lakaplarından biri de Faruk'tur. Ömer el-Faruk yani iyi ile kötüyü ayırt edebilen. Çünkü onun İslam'la müşerref olmadan önceki tabiatından da bahsettik. Sonrasında kendisini nasıl kanalize ettiğini ve geldiği noktayı da gördük. Yani bu akşamdan sabaha olacak aslında çok bir şeydi, bir mücadele, bir seviye atlamayı mücadele etmeyi gerektiren bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Evet, aslında hocam burada hani hep zor olduğundan bahsediyoruz ama bir taraftan da aslında hepimizin hani bu tekamil yolculuğunda yola çıktık, yolcuyuz aslında. Bundan e, kaçış yok e, yani valla, buna maruz ki. kaldık. cenab Hak böyle bir dünyayı, bu sinema dünyası aslında bizi nefisle şeytanla birlikte gönderdi. Ee, ama burada zannedersem en önemli nokta Cenab-ı Hakk'a bu çıktığımız yolda bize yardım etmesi için bu nefisli olan mücadelemizde ona sığınmak, ondan yardım dilemek. Çünkü onun biz hani sonuçta bir mücadele edeceğiz, bir şeyler yapacağız ama Rabbimin lütfu olmazsa, Eyvallah. onun inayeti olmazsa, onun yardımı olmazsa Hiçbir şey yapamayız. Eyvallah. Burada da önce niyetlerimizi halis tutmak zannedersem Eyvallah, ve Cenab-ı Hakk'a sığınmak herhalde çok önemli olacaktır. Eyvallah. Evet mülhümeden sonra hocam. Nefsi mutmainne ile devam ediyoruz hocam. E, mutmainnenin özelliği de o da Fecir suresi 27. ayette geçer. İtminana ermiş itaatkar nefsi olarak geçiyor. Buradaki uyanış neticesinde yani daha önceki mücadelenin vermiş olduğu uyanış neticesinde e, ilahi rızanın gözetildiği bir süreçten geçiyor nefs ve kişi. Yani e, bu ilahi rızanın gözetilmesi ve bunun davranışlara yansımasıyla gerçekleşen bir süreç. Sonraki aşamada nefs-i ve marziye. Onlar da Fecr suresi hemen bir sonraki ayet 28. ayette geçiyor. Dön Rabbine ondan razı olarak nefs-i razı o da senden razı olarak nefs-i marziye. Şimdi bizim dilimize pelesenk olmuş bir şey vardır. Allah razı olsun ve şöyle anlaşılır. Yani kul hiçbir faaliyette hiçbir şeyde bulunmayacak. Allah ondan razı olacak. Aslında biz burada bu siyah sibak durumundan anlıyoruz ki kul haktan razı olacak. Bu rıza trafiğini başlatacak olan kulun kendisi. Nasıl? Yani kul başına gelen şeylerden dolayı isyan etmeyecek. Kendini Müslüman olarak o, Müslüman olarak tanımlamış bir kişi mükellef olduğu ibadetleri yerine getirirken yüksünmeyecek. Onları hakka yaklaşmaya bir vesile olarak kabul edecek. Bununla birlikte az önce buyurduğunuz gibi yani imtihan dünyasında yaşıyoruz. Eyvallah hiç kimse istemez başına kötü bir şey gelmesin ama diyelim ki geldi. Diyelim ki olumsuz hoşa gitmeyen, nefse hoş gelmeyen, ağır gelen bir şeyle karşılaşıldı. Bunu rızayla karşılamak. Sonra diyor ki marziye. O da senden razı olarak Rabbine dön. Sonraki aşamada inşallah insanı kamil. Aslında günümüz insanı için ne kadar güzel bir reçete Eyvallah, değil mi hocam? Evet. Razı olmak, şikayet etmemek. Eyvallah. Aslında isyana düşmeden Rabbim bununla beni neden terbiye etmek istedi? Neler öğretmek istedi? Evet, zannedersem evet o hikmetler düşünmek. üzerinde tefekkür etmek bizim hem manevi gelişimimiz açısından hem de o dediğimiz evet. Rabbimizden hani razıyız biz diyebilmek için zannedersem bu süreçlerde çok i̇şte önemli. İşte kendini bilen Rabbini bu yöntemler ve bu aşamalardan geçtikten sonra biliyor. Yani bizi ne güzel yaratmış eyvallah. Ne güzel nimetlerle donatmış eyvallah. Evet. Ama biz yaşadığımız hadiseler karşısındaki tavrımız üzerinde yaşadıklarımızdan ders çıkarmaya çalışarak meselelere yaklaştığımızda o zaman işte Rabbimize, Rabbimizden razı olarak ve akabinde O da bizden razı olarak O'na dönebiliyoruz. Ama dediğiniz gibi önce bizim o rızayı göstermemiz aşama, aşama, de, Eyvallah aşama. diyebilmek değil mi? gelene e, Rabbimden gelmiş deyip e, kabul etmek. kabul etmek Bunlar çok önemli önemli, e, önemli. Evet hocam e, nefsi martebelerini herhalde e, kamileyle ile Kamile tamamlayalım hocam, Evet eyvallah, hocam doğruğdur e, şimdi nefsi Kamile dediğimizde ya da insanı Kamile olarak tanımlayabildiğimiz e, en son aşamada e, tabii bu artık bütün e, Erdemleri bünyesinde toplamış bir kişiden bahsediyoruz yani o başka bir noktadan meselelere bakan başka bir şekilde meseleleri değerlendiren kişilerden bahsediyoruz. Az önce Alim Arif ayrımı yapmıştık ya mesela buradaki Arif noktasında Hz. Mevlana'nın çok güzel bir tespiti vardır der ki Arifleri anlamak ya da Arifleri anlamak ya da tanımak hakkı tanımaktan daha zordur. Şimdi bu çok iddialı bir cümle ama şöyle açıklıyor Hazreti Mevlana, biz diyor Arifler bizim gibi insanlar ama diyor biz onlar gibi değiliz ve biz onları bütün bu nefsani durumumuzla anlamaya çalışıyoruz. Bütün bu arızalarımızla anlamaya çalışıyoruz. Tavırlarını, yaşayışlarını, yapıp ettiklerini, bakış açılarını. Dolayısıyla kendi bulunduğumuz noktadan Ariflerin durumunu anlayabilmemiz mümkün değildir. O yüzden hakkı tanımaktan daha zordur. Arifleri, evliyayı tanımak diyor. Dolayısıyla insan-ı kamil mertebesini bütün erdemleri bünyesinde toplamış ve farklı bir bakış açısına sahip olmuş kişi olarak tanımlamak mümkün hocam. Evet tabii ki insan-ı kamil dediğimiz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi de anladan evet, geçmeyelim. Çünkü o bütün kemalatı, Eyvallah. bütün güzellikleri şahsında toplamış insan-ı kamilin e, numune-i evet, iltisali, evet efendimiz ona salat ve selam olsun diyoruz evet. buradan. Ee, hocam şimdi ben biraz da bu ıı, tasavvuf terbiyede, ıı, nefis terbiyesinde bu tasavvufların kullandığı bir takım yöntemler var. Çünkü ıı, o ıı, nefsi bizim ıı, bir kontrol altına alabilmemiz, siz de biraz önce ifade ettiniz Hı -hı. aslında amaç nefsi öldürmek değildir. Hı -hı. E, çünkü e, Cenab-ı Hak hani, bu nefsi bize verdiyse e, bizim hayatiyetimizi, yaşamımızı devam ettirmemiz için çok önemli e, bir yeri var. Nefse ihtiyacımız var aslında. Hı -hı. Ama tabii ki e, nefsin de dediğimiz gibi... E, bizim kontrolümüz altında olması, onu istediğimiz yönde sehk ve idare edebilmek için de mutasavvıfların, sufilerin kullandığı bir takım yöntemler var, prensipler var. Bu prensipler nelerdir hocam? Şimdi biz bunları 3 killet prensibi diye sloganlaştırıyoruz. Herkes de bilir aslında killeti kelam, killeti menam ve killeti taam derler. Killeti kelam az konuşma, killeti menam az uyuma, killeti taam da az yemek şeklinde. Sloganlaştırılmıştır diyelim. Şimdi aslında bunlar insanın en temel ihtiyaçları uyumak, yemek, konuşmak ee, ve şunun da doğru anlaşılması gerekiyor hocam. Yani evet nefsin terbiye edilmesi, işte nefsin kötü özelliklerinin olduğunun bilinmesi, idrak seviyesinin yüksek olması gerektiği vesaire gibi anlatıyoruz. Bundan şunu anlamamız lazım, e, nefsin aslında kendi tabiatı gereği bir takım istekleri var. Yani daha doğrusu ihtiyaçları var. Yani şöyle anlayalım, hazları olduğu kadar hakları da var. Evet. Ve e, tasavvuf ehline göre dediğim gibi yani filozoflara göre, kanaat önderlerine göre, geçmiş peygamberlere göre, efendimize göre bunlar meşru ölçüde, e, tatmin edildiği takdirde, giderildiği takdirde kişinin dinamik, e, sağlıklı çünkü biz Müslüman olarak bir takım şeylerle mükellefiz bu dünya üzerinde dolayısıyla da e, insanı Kamil'den de bahsediyoruz ama o onun özelliklerini kazanabilmemiz için, ibadetlerimizin kaliteli olabilmesi için, dünya üzerinde onurlu bir hayatı yaşayabilmemiz için kendimize de emanet olarak verilmiş olan bedene de iyi bakmamız lazım. Dolayısıyla onun meşru ihtiyaçlarının meşru kaynaklardan giderilmesi gerekiyor. Elbette hocam çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de nefislerinize zulmetmeyin diyor. Evet. Çünkü nefsin de bir hakkı var evet. üzerimizde. Meşru yollardan karşılanması kaydıyla belki tasavvuf ehli sufiler en temel noktalarda ikaz ediyorlar. Yani az yemek, az konuşmak, az uymak. Belki bu en temel noktalardan yola çıkarak nefs insana yaklaşarak nerede duracağı belli olmayan bir takım noktalara götürecek. Yani buralarda uyanık olun ki sizi yoldan çıkaramasın. En temel ihtiyaçtır diyerek sizi başka noktalara götüremesin. Ki mesela az yemek prensibine yani kılleti tam ya da kesreti tamam nasıl diyeceksek ona baktığımızda aslında dünya gündeminde olan bir şey biliyorsunuz ki gıda terörü olarak tanımlıyoruz. Hem israf olunması açısından hem dünya nüfusunun çok önemli bir kısmının obezite ile imtihan olup maddi manevi hastalıklara sebep olan bir hastalıkla mücadele edip dünya nüfusunun çok önemli bir kısmının da açlıkla imtihan olması gibi böyle bir dengesiz durumu şu anda yaşıyoruz. E, biliyorsunuz Türkiye'de belki Avrupa ülkeleri arasında üst sıralarda yani bu e, obeziteyle e, savaş evet. açısından. E, Efendimiz mesela zaten biz Efendimiz'in hayatına baktığımızda e, dengeli bir hayat yaşayabilmenin prensiplerini onda çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Yeme içme adabı ile ilgili gelen rivayetlere baktığımızda mesela Efendimiz e, bir kişi yemek yemeye başladığı zaman e, midesinin üçte birini yemekle, üçte birini suyla, üçte birini de diyor boş bıraksın. Yani tıka basa doyarak kalkmak yok sofradan. Böyle bir prensibi var. Aynı zamanda şöyle bir ikazı da var. Mesela bu çok enteresandır. İnsan oğlu midesinden daha fena bir kap doldurmamıştır der. Ya Bu çok çarpıcı gelir her zaman bana. Ee, sonrasında mesela diyor ki midelerinizi boş bırakın ki kalplerinizde Allah'ın nurunu temaşa edebilirsiniz, görebilirsiniz. Buna benzer bir tavsiyeyi Hazreti İsa da ümmetine yapmış Midenizi boş bırakın ki işte hakkın nuru kalbinize yansısın gibi açılımı olan bir tavsiyesi var. Bunlar mesela paralellik arz eder. Yine sufiler mesela kişinin kalbini karartacak üç şeyden bahsederler. Derler ki yani kişinin kalbini üç şey karartır. Çok konuşmak, çok uyumak ve çok yemek onun hikmetlerden nasipdar olmasına engel olur. Onun üzerine gafletten kalın bir perde örten şeylerdir bunlar ve derler ki mesela açlık zahiplerin besinidir. Dünyadan yüz çevirmişler, açlıktan beslenirler. Çünkü diyor e, Firavun eğer açlığı tatmış olsaydı tanrılık taslayabilir miydi? Taşkınlık edebilir miydi? Ya da Ney içi dolu olsaydı böyle yanık ses çıkarabilir miydi? Şimdi Ney'i biliyorsunuz sazlıktan koparılmış bir kamıştır. Evet. Ya içi de doludur yani şey olarak. E, Ney ustası onu eline alır, içini boşaltır, e, yakar, tamamen kurumasını sağlar. Ona bir takım işlemler uygular ki... Bizi sermest eden o güzel sesi verebilsin. İçi dolu olsa diyor o sesi veremezdi. Hatta bağrına delikler açar. Değil mi? Yani bir takım sıkıntılardan ha, evet, geçecek. Hazreti Mevlana diyor ki Ney ustası kamışlıktan bir kamış kesti, yedi delik deldi, iş Adem'e hevesti. Yani insana benzer. Neyin hikayesi, hikayesi evet. insanı kamil yolculuğunda Hazreti Mevlana ney üzerinden anlatır. Dolayısıyla sufiler de diyorlar ki ney sazlıktan koparılmış haliyle kalmış olsaydı böyle güzel sesler çıkaramazdı. O işlemlerden geçmiş olması lazım diye belirtirler. Mesela yine ilk dönem sufilerinden bir örnek vermek istiyorum. Beyazıt da kendisinde ne zaman böyle bir ağırlık, bir miskinlik, ibadetlerden lezzet alamama gibi bir hal hissederse hemen riyazete çekilirmiş. Az yemeye başlarmış, gece uykularını kontrol edermiş yani nefsiyle olan ilişkisini gözden geçirirmiş ki anlıyor ki kendisinde bir ağırlık çöktüğünde nefsiyle olan ilişkisinde bir problem var. Böyle arif kişilerin ve Efendimizin rivayetleriyle bize verdiği hayat düsturlarının izinden yürümek gerekir diye düşünüyorum. Evet hocam. Tabii şu, aslında hocam şu noktaya da bir açıklık getirmek Tabii lazım. Böyle. Çünkü az yemek işte nefisle mücadele etmek falan diyoruz ama e, meşru ölçüde karşılanması gerekiyor diyoruz. İşte bu meşru ölçünün de altını çizmek lazım. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki helal ve tayyip olanlardan yiyin. Evet. Çünkü biz aslında bedenimizi aldığımız bütün gıdalarla Bunları birer tohum olarak kabul etmek mecburiyetindeyiz. Kişinin ameli, kalbi, ruhi hayatının neşv-nema bulabilmesi için, fikrinin aydın olabilmesi için e, bu yediklerinin, gıdalarının helal, tayyip olabilmesi lazım. Buna da Abdülkadir Geylani'den bir örnek verelim. Abdülkadir Geylani etrafındakilerden birini ikaz ediyor. Sen diyor, dünyayla olan irtibatının yoğunluğu sebebiyle diyor, bu senin ibadetlerinden lezzet almana engel oluyor. Ben bu durumdan nasıl kurtulabilirim üstad diye sorduğu zaman bunun diyor ilk adımı helal lokmayla beslenmektir. Kıymetli hocam Hazreti Mevlana'nın da bu konuda zaten çok güzel sözleri var. Bir tanesi de işte bedenini yağlarla bağlarla Hı -hı. besleme der. Çünkü hani bedene çok fazla yatırım yapmak onu çok fazla beslemek aslında rüyü olarak insanın zayıflaması anlamına geliyor. Eyvallah. Dolayısıyla bunu dengeli yapmak bedeni beslerken ruhun gıdasını da unutmamak önemli diye düşünüyorum. Bir de isterseniz konuya devam edelim. Az uyumak ve az konuşmak. Evet. Bu konuda neler söylüyor mu tasavvuflar? Evet. Bedeni ağırlaştıran bir alışkanlık demiştik çok yemekten. Bunun gibi kişinin zihnini ağırlaştıran, dimağını bulandıran başka bir alışkanlık da hocam çok uyumak olarak tespit edilmiş. Yani tasavvuf ehli diyor ki bir gaflet perdesi çöker. Kişi çok uyumayı bir alışkanlık haline getirdiği zaman ki Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da evet Efendimiz'e hitabendir. Mesela işte gecenin şu kadarlık kesiminde, gecenin üçlü birinde kalk ve namaz kıl Rabbini zikret. Bu Efendimiz'e yönelik bir emirmiş gibi, muhatap bir Efendimizmiş gibi algılanır. Ama aslında onun özelinde hepimize yapılmış olan bir ikazdır. Bazı zaman dilimleriyle ilgili onların özel zaman dilimleri olduklarıyla ilgili de bize gelen şeyler vardır. E, i̇kazlar vardı işte az önceki gibi gecenin üçte birlik bölümü, seher vakti yapılan duaların muhakkak kabul edileceği gibi. Bununla birlikte mesela Furkan suresi 47. ayette şöyle bir ölçü getirmiştir. Sizin için geceyi bir örtü ve dinlenme vesilesi, gündüzü de bir diriliş zamanı kılan odur. Diye. Yani Allah Teala geceyi bir dinlenme vesilesi olarak yaratmış, gündüzü de dünya mağşeti'nin peşinde koşulacağı bir zaman dilimi olarak yaratmış. Şimdi tabii efendimizin efendimize yapılan emirler yöneltilen emirler çerçevesinde, gecenin bir bölümü çok makbul olan zamanlarda, dingin olan zamanlarda, belki herkesin uykuda olduğu zamanlarda, bazı özel zamanlarda şey zikirle, tesbihatla, tefekkürle zaman namazla. geçirmek, namazla kişileri, kulları hakka yaklaştıran durumlar. Ama şunu da anlamamak lazım. Yani az önce az yemek, az yemek, az yemek dedik. Ama işte bunun bir ölçüsü var. Helal ve tayip olarak yeterli miktarda. Şimdi uyku da aslında çok önemli bir enerji kaynağı insan için. Dolayısıyla da bedeni zayıf düşürecek kadar, yorgun düşürecek kadar, yani hiç uyumamayı kastetmiyoruz aslında. Bereketli zamanlardan istifade etmek, Ha bunları da mahza uyanık geçirmek değil. Zikir Dua, namaz, tesbihle hakka yaklaşmaya çalışmak bunlar çok önemli aslında nüansları barındırıyor. Mesela Necmettin Kübra... Ee, yine tasavvuf tarihimizin önemli isimlerinden biri. Ee, Necmeddin Kübra mesela bu noktada iki özelliğinden bahsediyor. Uykunun hakikati ve hikmeti olarak ikiye ayırmış. Uykunun hakikati için diyor ki uykunun hakikati kişinin e, şeyi için idrak seviyesi artabilsin diye zahiri organlarının dinlenmeye geçtiği bir süreçtir. Hazreti Mevlana da der ki yani aslında e, hapishanedekiler hapiste olduklarından habersiz olurlar uyudukları zaman Zamanlarda. Ya da çok zengin olan kişiler her şeylerini kaybederler. Uyku öyle bir haldir. Hatta diyor uykuyu hakkın bize ikram etmesinin sebebi Ariflerin hallerinden hallenelim, onların hallerini anlayalım diyedir. Çünkü arifler bu dünyada iken de uykuda gibidirler. nedirler dünyaya karşı sanki uykudaymış gibi. Dünyada olduklarını Kayı biliyorlar. Evet kayıtsız davranırlar. Dolayısıyla onların halleriyle hallenelim, anlayalım diye allah Teala bize bunu ihsan etmiştir diyor Hazreti Mevlana. O yüzden de diyor Arifleri anlamak hakkı anlamaktan daha zordur diye. Necmettin Kübra uykunun hikmetini de şöyle açıklar. Der ki beden bu dünyaya aittir ama ruh bu dünyaya ait değildir. Dolayısıyla beden kafesinde hapsolunmuş olan ruhun başka alemlere seyahat edebilmesi için gerekli olan bir süreçtir. Yani beden uyur ama... Ruh başka alemleri dolaşır. Mesela Hazreti Peygamber'in de öyle bir rivayet var. Benim gözlerim uyur ama ruhum uyumaz, gönlüm uyumaz ya Ayşe diyor. Evet. Ya da çok dilde pelesenk olan bir şeydir. E, alimlerin, şey, ariflerin uykusu, alimlerin e, ibadetinden ya da cahillerin ibadetinden daha faziletlidir diye biliriz. Herkes bilir bunu. E, Niyazi Mısri de şöyle bir beyit dile getiriyor. Bir göz ki olmaya ibret nazarında Ol düşmanıdır sahibinin başı üzerinde yani diyor bir göz ibret nazarıyla bakmadığı takdirde onu taşıyan baş üzerinde bir yükten başka bir şey değildir. Çok güzel söylemiş. Hocam isterseniz kılleti, kelam birkaç evet, kılleti kelamı birkaç cümleyle alalım programı sonuna geldik. Evet, evet. Çok konuşmakla bitirelim. Bu konuda da Efendimizin rivayetlerinden yola çıkabiliyoruz. E, Efendimiz hikmetten uzak, boş konuşmak ve çok konuşmak konusunda sahabeyi şiddetle uyarmış konuşmada ölçülü olmak mevzuunda. Hatta Hazreti Ebu Bekir bu şeylerden, rivayetlerden ve ikazlardan çok etkilendiği için ağzında küçük taş parçaları taşırmış. Bir şey konuşacağı zaman hikmete mebni olduğunda, hakikate dair olduğunda o taş parçalarını çıkarır. Sonrasında tekrar ağzına alırmış. Onlar ağzında olduğu müddetçe konuşmazmış. Ama tabii ki bu da sürekli susmak manasını ihtiva etmemeli. Sustuğu zaman da zikir ve tesbihatla dilini e, meşgul ediyor. Bu da çok önemli. Hatta tasavvuf ehli susmanın faziletini de üç başlıkta toplamış. Diyor ki Allah'ın takdiri karşısında susacağız. E, şeylerin e, peygamber varisi olan alimlerin, Allah'ın sevgilisi olan ariflerin karşısında da kişi diline sahip olmalı, hakim olmalı. Aynı zamanda da diyor anlatılanın anlaşılmadığı zamanlarda ısrar etmekten ve çok konuşmaktan kişi imtina edip sükutu ihtiyar etmesi daha fazilettir. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Efendimizin teşekkür hadisiyle ediyorum. ya hayır söyleyin ya susun. Eyvallah, Onu da herhalde bir ser levha olarak eyvallah. kendi zihnimizde bulundurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah. Tabii konu çok güzeldi. Evet. Daha devam edebilirdik ama süremizin de sonuna geldik. Evet, eyvallah, ben doğrudur. çok istifade ettim. Çok teşekkür ediyorum ben geldiğiniz teşekkür için. Ben teşekkür ediyorum efendim. Ben ee, çok teşekkür sağ olun. ediyorum. Değerli izleyenler, düşüncenin özü programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla tekrar sizinle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun.